Bugün unutulmaz bir aşk hikayesi konuşacağız. Anlatacağım meselenin içerisinde 2-3 tane ilginç hikaye var. Öyle bir mesele konuşacağız ki, memur diyeceksin ki, bu mesele olmadan aşk olmaz diyeceksin. Eve gidince de belki diyeceksin, ''Hanım ben seni yanlış sevmişim.'' diyeceksin. Ondan öteye gitme, boşuna dayak yap akşam akşam. Bizim yüzümüzden. Nereliydi hanım? Sirt mi? Seni çevirir çevirir döver. <gülüyor> yere düşmezsin yere. Yapma. Salih abi, senin hanım nereliydi? İmamoğlu mu? Adana. Seninki Sator'la döver seni. Muhammed senin hanım nereliydi? Diyarbakır mı? <gülüyor> Sen var ya, başına Sator yersin ya. Turgay abi senin hanım nereli? Trabzon mu? Ya biz bugün mazlumlar ligi kurmuşuz ya. <gülüyor> evet, şimdi... Allah Azze ve Celle bize sonsuz bir sevme kabiliyeti vermiş. Biz de bunu geçici şeylere sarf ettiğimiz için üzülüyoruz. En büyük olay burası çünkü bu olayda hatırası olmayan hiç kimse yoktur. Ya bizzat kendiniz hatırasınızdır. Ergenlik dönemlerinizde, gençlik dönemlerinizde ciddi acılarla, ızdıraplarla kıvranmışsınızdır. Ya da sürekli etrafınızdaki insanlara bir hal anlatmaya çalışırken onların sürekli bu acı ve bu ızdırapta kıvrandığını göreceksinizdir. Şimdi sonsuz bir sevme kabiliyetinden dolayı bu ızdırabı çekiyorum ve şöyle bir şey soralım. Sonsuz sevmeyi bana verende mi suç yoksa bu sonsuz sevmeyi düzgün kullanmayanda mı suç? Düzgün kullanmayanda değil mi? Şimdi bir hoca sınav yapsa o sınavı yapan hoca mı suçludur? Yoksa sınava çalışmayıp yanlışlıklara düşen öğrenci mi suçludur? Öğrenci suçludur değil mi Salih Baba? Şimdi bu sonsuz sevmeyi yanlış kullanma olayını biz şu yanlış kullanıyoruz. Hani mesela bir insan haram manada neyi sever? Bir insanı sever, bir dostunu sever, bir malı sever, kendini sever, ömrünü sever. Bunların hepsi haram muhabbetlerdir. Şimdi biz bu noktalarda yanlış bir sevgiye düştüğümüzde sadece canımızın yandığını zannediyoruz. Öyle değil. Bu ne kadar önemli bir mesele biliyor musun? Senin o yanlış muhabbetin putlaşırsa Allah bunu şirk sayıyor. Bakın nasıl bir şey biliyor musunuz şirk? Mesela bizim bildiğimiz en ciddi günahlardan birisi kul hakkıdır. Şimdi mesela kul hakkında diyelim ki Sinan ben senin kalbini kırdım. Bir gün kapının önüne geldim uzattım sana araba anahtarı ya Sinan, seni kırdım ama özür diliyorum bu Bugatti'yi de sana hediye aldım. O hediyeye binaen değil mi? Belki barışırsın. Şimdi ben sürekli sana gıyabında dua etsem etsem etsem ahirette görsen belki bunun affı olur. Dersin yarabb ben helal ettim. Şirk öyle bir şey değil işte. Şirkin gözler kapandıktan sonra tamiri mümkün değil. Yani kul hakkının bile bir cihette tamiri mümkün. Yanlış muhabbetten dolayı bir insan şirke düşse bunun tamiri mümkün değil. Şimdi benim Allah'tan başkasını haşa Allah gibi sevmem, Allah gibi muhabbet etmem nasıl şirkse Allah'tan başkasından da haşa Allah gibi korkmam da aynı şekilde şirktir. Yani biz bu dersi ciddi manada düşünmemiz lazım. Gözler kapandıktan sonra bu dersi bilmenin ve anlamanın bir önemi yok. Ahirette de bunun tamiri yok. Öyle diyor. Şirk benim affetmeyeceğim tek günah diyor değil mi Allah Azze ve Celle? Yani haşa bir ortak koşsan, şirki şirket gibi düşünün oradan kodlayın ortak koşma, Haşa Allah'a ortak koşacak seviyelerde başkalarının emirlerini dinlesen, başkalarının yoluna kendini amade kılsan gözler kapandıktan sonra bunun telafisi mevcut değil. O zaman insan anlıyor ki bizim dekolte sevdalarımız bu asırdaki başımıza en büyük belalarımız. Sevda deyince sadece karşı cinse duyulan sevda mı? Hayır hayır. Mala, mülke, makama, futbola, aklınıza ne gelirse bunların hepsi insanın başına bela olabilecek bir sevgi çeşidi. Allah Azze ve Celle kalbin batınını beni sevin diye ayırmış. Kalbin zahir kısmını da mahlukatı sevin ama yine benim namıma sevin diye ayırmış. Şimdi nasıl olacak bu sevgi? Ben bir gün gitsem, Süleymaniye Camii'ni görsem, ben o Süleymaniye Camii'ni zahiren seversem, taşını betonunu severim. Ama ben onun hakikatini seversem, Sinan'ı severim ya. Mimar Sinan'ı severim. Doğru mu? Şimdi benim gözemin önünde Süleymaniye camisini yıksalar, aslında ben onun taşından, toprağından ayrıldığım için üzülmüyorum. Sinan'ın ruhundan çıkan manadan ayrıldığım için üzülmüş oluyorum. Doğru mu? Hakikatini sevmişsem eğer değil mi? Benim Sinan'dan ayrılmak istememem, Süleymaniye'den ayrılmak istememem olarak yansımış. O yüzden yıkılmasını istemiyorum. Ama birileri gelse, dese ki ben bu Süleymaniye camisini yıkacağım dese, o esnada da baksam ki Sinan orada. Yıkın derim ya. 10 tane daha yıkın. Neden? Çünkü madem Sinan oradaysa onun içinde binlerce Süleymaniye Camii vardır. Binlerce Süleymaniye Camii'ni istediği gibi yapabilir. Demek bizim mahlukata sevdamızda meseleyi anlamamız lazım. Biz onun zatını seversek o yıkıldığı anda yani ölüp gittiği anda bizim da yıkılır. Ama biz aslında onun zatını sevmiyoruz. Allah onu esmasıyla boyamış. Biz Allah'ın esmasının boyadığını seviyoruz. Yani aslında Allah'ın zatını seviyoruz. Biz bütün sevdiğimiz mahlukatı Allah'ın zatında olduğunu bilsek ayrıldığımızda Üzülmeyeceğiz. Şimdi mesela Ömer ben senden bir kalem istesem verirsin ikinciyi, üçüncüyü, yirminciyi veremezsin senin kapasiten o kadar. Şimdi senin zatında o kalemin kapasitesi o kadar. Ben de o kaleme tutkulanmış, sevdalanmışsam senin eline mahkum olmuşum. Ama kalemi sonsuz adet seviyorsam senin elindeki 20 kalem bana ızdırap olur çünkü o onu karşılamaz. Ama ben bilsem ki senin elinde kalem fabrikası var artık bana üzülmek. Yoktur değil mi? Demek ki şu manayı bugün bu derste anlamamız lazım. Madem Allah var, bütün sevdiğim her şey O'nun zatında var. Ama bunu nasıl anlayacağız? Yani bugün asıl ana konu ne biliyor musun? Şimdi bizim kafamızda şöyle bir soru soruyor. Biz diyoruz ki Allah haricinde sevilen şey kalbeşik uyandırır. O zaman adam şunu söylüyor haklı olarak. Ya ben annemi seviyorum, babamı seviyorum, atamı ötemi seviyorum. Onları nasıl seveyim? İşte onları nasıl seveceğimizi bugün konuşacağız. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musun? Kalpte sonsuz sevme var. Düzgün kullanılamıyor. Atayı öteyi, malı mülkü seviyor. Biz de diyoruz ki bu böyle sevilmez diyoruz. Adam toptan üzülüyor. İyi de bu adam sonsuz sevme kabiliyetiyle hem Allah'ı hem de Allah'tan dolayı annesini, babasını, eşini, kendisini ne şekilde sevebilir? Buyurun bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 24. söz, 5. dal, 1. meyve. Ey nefisperest nefsim. Neden nefis diyor? Kendine tapana nefisperest denir. Peki birinin nefisperest olduğunun yani kendisine... Taptığının alameti nedir? Her şeyi nefsi için feda eder ama nefsini yani kendisini hiçbir şey için feda etmez. Bu neyin alameti? Kişinin kendisine taptığının alameti. Bakın tapmak ne demek biliyor musunuz? Tapmak emirlere uymak demek. Şimdi demek ki ben nefsime tapıyorsam bunun alameti nedir? Nefsimin emirlerine, isteklerine uyuyorsam anlarım ki ben nefsime tapıyorum. Allah'ın emir ve yasaklarını uyuyorsam anlarım ki Allah'a tapıyorum. Şimdi Üstad Hazretleri olaya buradan başlamış. Niye biliyor musun? Çünkü insan en ciddi kendini, nefsini sever. Kendi nefsini yanlış sevdiğinde, kendisine acımaya başladığında, kendisini Allah yolunda kullanmaktan geri adım atmaya başladığında, insan kendisini yanlış sevmeye başlıyor ve bu öğretiyle mahlukatı ve mevcutatı da yanlış sevmeye devam ediyor. Buyurun devam edelim. Ey dünya perest arkadaşım! Muhabbet... Şu kainatın bir sebebi vücududur. Allah Azze ve Celle kainatı ne için yarattı? Sevdiği için yarattı. Sebebi bu, sebebi. Şimdi mesela bana bakalım. Biraz aşağı inelim organlar. Aşağı inelim hücreler. Aşağı inelim atomlar. Aşağı inelim kuarklar. Aşağı inelim esir maddesi. Onun da altına inelim nur-u Muhammedi. Onun da altına inelim Allah Azze ve Celle'nin kainata muhabbeti. Yani kainatın yaratılma sebebi Allah'ın sevmesi, muhabbeti. Şimdi bu nereden belli biliyor musunuz? Atomlardan, gezegenlerden belli. Her birisi birbirini çekim alanında devam ediyor değil mi develanına? Baktığında her birisi birbirine öyle bir muhabbet besliyor ki atomlar muhabbetten dönüyor, kainattaki gezegenler muhabbetten dönüyor. Şimdi o zaman şunu diyebilir miyim? Sevmek benim fıtratımda var. O zaman kimse bana sevme diyebilir mi? Mesela biri bana uyuma diyebilir mi Sinan? Niye diyemez? Benim fıtratımda var. Biri bana gülme diyebilir mi? Diyemez yani. Biri bana sevme diyemez. O zaman bu sevgi ne için verilmiş? Allah Azze ve Celle o sevgiyi yaratmış. Daha sonradaki kainattaki belli başlı sebeplerle onu tahrik ediyor. Niye biliyor musun? O sevgiyi benim zatıma kullanacaksın diye. Şimdi bak nereden belli biliyor musunuz bu? Sevme kabiliyeti kaç gram verilmiş? Sonsuz verilmiş. Peki kainattaki her şey fani mi? Fani. Bak bir şey sonsuz verilmişse karşılıkları da faniyse geçiciyse demek bu o fani mevcutat için verilmemiştir. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Biz mesela bazen makinayı yanlış kullanıyoruz, bozuluyor. Mesela bizim bir arkadaş telefonla havuza girmişti. <gülüyor> Çekim yapayım diye. Ne oldu? Telefon bozuldu gitti. <gülüyor> makinayı yanlış kullandığında bozuluyor değil mi? Bak kalp de böyle bozuluyor. Kalpteki makine sonsuz sevmeye programlı. Ben onu sonlu şeylere sunduğumda ne oluyor? Bozuluyor, ızdırap ve azaba dönüyor. Bakın bizim yeryüzündeki bütün insanların bilmesi gereken ders bu ders. Herkesin ızdırabının temel sebebi bu dersi bilmemek. Bu manayı bilmemek. O yüzden Can kulağıyla dinleyin bunu. Buyurun. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Muhammed bu kainatın rabıtası yani bağı neymiş? Muhabbet. Ana konuda kalıyoruz. Hem şu kainatın nurudur hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir. Nasıl bir muhabbet dercedilmiş? Bütün kainatı alaka duyabilecek ama yine de doymayacak. Yani sonsuz. Şimdi bak o sonsuz sevmeyi sen bir mevcudada sarf ediyorsun. Yok olup gidecek bir şey sunuyorsun. Şu su şişesine sunduğunda karşılık alıyor musun? Sonra ne oluyorsun biliyor musun? Telef oluyorsun. Telef oluyorsun. Bu manada anlaşılmayınca ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar bu işi Allah herkese muhafaza etsin, intihara kadar götürüyor değil mi? Çok duyuyoruz. Özellikle bizim bölgedeki insanlar, kan hızlı akan insanlar. Adam kafasına basmış. Ne olmuş? Karşılığını alamamış. Tutmuş birisini vurmuş. Ne olmuş? Karşılığını alamamış. Tutmuş birisine kıymet zulmetmiş. Ne olmuş? Karşılığını alamamış. Şimdi 600 yıllık çınar vardı Bursa'da. Ben koskocaman çınarı bir damla suyla sulamaya kalksam ne olur o? Çınar kurur. Karşılığı o değil çünkü. Benim içimde de sonsuz sevme makinası var. Karşılığını bir mahluka veriyorum alabiliyor mu alamıyor ne oluyor biliyor musun o karşılığı alamayınca ruhunu kanatıyor seni İçin sıkılıyor için kıyılıyor nasıl olacak diyorsun Bunu bu kadar seviyorsam nasıl tatmıyor olurum diyorsun olamazsın o senin her istediğini yapsa yine olamazsın Çünkü sonsuz sevme kabiliyeti sonlu bir şeyde karşılık bulamaz o makina Elbet bozulacaktır devam edelim İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak Nihayetsiz bir Kemal sahibi olabilir. Sonsuz bir zata sevgimi sunacağım nereden belli? Mesela babam bana para verse, dışarı gönderse, ben de yolda unutsam ne alacağımı. Benim ne alacağımı hatırlamam için sermayeme bakmam yeterli. Elimi koydum çıkardım 10 TL çıktı. Belli ki ekmek almaya gitmişim. Elimi koydum çıktı 10 milyon çıktı. Belli ki şirket kurmaya gitmişim ben. Cepten 10 milyon niye çıkardı? Şimdi demek ki benim bu dünyadaki sevme kabiliyetimin ne için verildiği nereden belli? Sermayeden belli. Sermayeye baktığında ne amaç için verildiğini anlar mısın? Anlarsın. Şimdi bu kadar bir sermaye var. Nasıl sermaye? Sonsuz sevme kabiliyeti. Sen nasılsın Sinan? Sonlu. Evdeki eş nasıl? Sonlu. İş nasıl? Sonlu. Makam nasıl? Sonlu. Belli ki bu sermaye böyle sonlu bir şeyi sevmek için verilmemiş. Sonsuz bir kemal sahibine yani bizzat Allah'ın zatına sunmak için verilmiş. Devam edelim. İşte ey nefis! ve ey arkadaş insanın halfe ve muhabbete alet olacak iki cihaz fıtratında درج olunmuştur. Ruhumda iki cihaz var. Biri sevme cihazı, biri korku cihazı. Bunların ikisi de kullanılmak zorunda mı? Zorunda. Siz bakmayın böyle birçok insanın kabadayı kabadayı ben ondan korkmam bundan korkmam dediğine. Bizim var işte öyle eski gayrimeşru arkadaşlar var. Onlarla muhabbet ediyoruz. Şimdi işte birçoğu hamdolsun namaz niyaz devam ediyorlar. Bazen anlatıyorlar hatıralarında, Abi diyorlar bakmayın diyorlar öyle atar gider yaptıklarına, onlar o delikli demiri görene kadar diyorlar, mermiyi görene kadar. Soğuğu enselerinde hissettiklerinde hepsi bülbül diyorlar. Yani insanın fıtratında var mı? Korku da var, muhabbet de var. Bakmayın öyle kibirli kibirli dik durduğumuza. Şimdi bunu nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz birazdan. Konunun çok önemli bir yerine gidiyoruz. Devam. Ala külli hal o muhabbet ve haf ya halka veya halıka mütevecih olacak. Burada halka derken insanlara değil yaratılmış her şeyi halk. Ya ona sunacaksın bela olacak ya Allah'a sunacaksın nimet olacak bakalım evet. Halbuki halktan haf ise elim bir beliyedir halka muhabbet dahi belalı bir musibettir Bak şimdi dersin en önemli yerine geldik. Bugün bu dersi bu mesele için yaptım cihat. Bir şeyi bizzat sevmek beladır. Anneni bizzat sevmek nedir Uğur? Beladır. Ciddi bir iddia. Muhammed senin eşini bizzat sevmen nedir? <gülüyor> beladır. O yüzden belalım diyorsun eşine değil mi? Şimdi bak bunu birine söyle anlamaz ya. O zaman şu soruyu sormamız lazım. İyi de nasıl sevelim? Şimdi sen beni sevmiyor musun? Ben de seni seviyorum. Ama bizzat seversen bela diyor. Ben parmaklarımı seviyorum. Siz seviyor musunuz? Ama diyor ki bak bunu bizzat seversen parmakların sana bela olur diyor. Şimdi arada atlıyoruz arabaya gidiyoruz yeşilliklere. Sevmiyor muyuz? Ama diyor ki bizzat seversen beladır. Şimdi bizim Ömer tantuni yapıyor. Sevmiyor muyuz? Asker espri yapıyor. Sevmiyor muyuz? Seviyoruz. Diyor ki bak bunları bizzat seversen beladır. İyi de nasıl seveyim arkadaş? İşte konunun kopacağı yer burası. Çünkü bizim dersleri bazen dinleyenler diyor. Ya nasıl seveceğim iyi de bunu. Ha, onu sevme, bunu sevme falan. Hayır ama bunun bir yolu var. Nasıl seveceğim? Öncelikle bak Allah nasıl istiyor? Bir cümleyle onu anlatalım. Allah Azze beni sevin demiyor. Yalnız beni sevin diyor. Allah bana kulluk edin demiyor. Yalnız bana kulluk edin diyor. İşler iyice karıştı. Ya arkadaş. Bizzat Allah'ı sevmek ne demek yani? Ben başka bir şeyi bizzat sevdiğimde ne olacak? İddiaya göre bela olacak, musibet olacak sana. Şimdi başka şeyler nasıl sevilir? O konuya girelim mi? Güneş ay metaforu. Biz güneşi bizzat zatından dolayı seviyoruz. Çünkü ısıyı da o veriyor, ışığı da o veriyor. Ama biz ayı güneşten dolayı seviyoruz. Çünkü ayda gördüğün ışığı güneş yansıtıyor. Güneş olmasa aydan haberiniz olur muydu? Şimdi Murat gece vakti gittik. Orada parlayan bir şey var gökyüzünde. Neden parlıyor Murat? Güneşten dolayı parlıyor. Murat güneş olmasa Ay'dan haberi olur mu? Ay'dan haberim olmayacak? Bak Murat, biz demek ki aslında Ay'ı sevmiyoruz. Ay'da gördüğümüz Güneş'i seviyoruz. Biz aslında Güneş'i seviyoruz. Ama o Güneş'i Ay'da gördüğümüzden dolayı Ay'ı sevdiğimizi zannediyoruz Sinem. Sonra batıp gidince Ay ne oluyor? Üzülüyoruz. Buradan Ay'dan Murat ne biliyor musun Necdet? Bizim gençliğimiz Ay. Batıp gidiyor mu? Servetimiz! Sevdiklerimiz, gücümüz, kuvvetimiz bunların hepsi ay mı? Hepsi ay. Bunların güzellik kendinde mi? Hayır güneşten geliyor ışıkları. Sonra bunlar batınca ne oluyoruz? Yıkılıyoruz. Şimdi bakın biz aslında eşyayı sevmiyoruz. Eşyayı nasıl görebiliyoruz? Allah'ın nurundan dolayı görebiliyoruz. Demek ki biz aslında eşyayı sevmiyoruz, Allah'ı seviyoruz ama eşyanın güzelliğini gördüğümüzden, o güzelliği eşyadan zannettiğimizden eşyada takılıp kalıyoruz. Yoksa o güzellik nereden? Allah'ın zatından geliyor. Demek biz bu mevcudatı, anamızı, atamızı, ötemizi sevmiyoruz. Onlarda gördüğümüz Allah'ın esma boyalarını seviyoruz. Yeryüzünde sürekli parıltılar görüyoruz değil mi? Mesela yoncada sarı görüyoruz, gülde kırmızı görüyoruz, karpuzda yeşil görüyoruz. Bunların hepsi parıltı mı? Parıltı. Bazen denize gittiğinde de o su damlacıkların üzerinde parıltı görüyor musun? Görüyorsun. Onların hepsi neyin parıltısı? Güneşin parıltısı. Aslında o parıltılar ne biliyor musun Ömer? Her birisi bir işaret. Neye işaret ediyor Güneşe, Yani yeryüzünde gördüğün ışık, gülü, papatyayı göstermekten çok güneşin kendisini göstermek için vardır. Yunus, biz arabada gidiyoruz yolda. Yolda da işaretler var. Biz işarete mi gidiyoruz? Hayır, işaretin gösterdiği yere gidiyoruz. İşte mahlukatın üzerinde gördüğün güzellikler bir işaret tabelası. Ne diyor biliyor musun Salih? Bak, bendeki güzellikler Allah'ın zatından geliyor diyor. Ama biz bazen virajı dönemeyip işaret tabelasına giriyoruz. Ne oluyor? Dekolte bir sevdaya aşık oluyoruz. Tabelaya kafanı vursan yarılır mı? O da kalbin yarılıyor işte. Ayın ışığı kendinden değil. Onu seversen karanlıkta kalırsın. Ama güneşin ışığı kendinden, zatından ona karanlık yoktur. O hep aydınlık. Mevcudat ay gibi ışığını güneşten alıyor. Onu sevdiğin anda karanlıkta kalıp yıkılıyorsun. ızdırap çekiyorsun. Ama onların her birisinin işaret ettiği güneşi görsen güneşin aydınlığı bizzat kendinden karanlıkta kalma ihtimalin yoktur. Demek ki biz da Allah namına böyle seveceğiz. Bizzat onu sevdiğinde, bizzat papatyayı sevdiğinde, papatyanın üzerindeki sarıyı, ışığı sevdiğinde sönüyor gidiyor. Zannediyorsun ki bütün ışıklar sönmüş. Öyle değil. O ışıkların geldiği yeri bulduğunda sana artık küsen, sönen bir papatya yoktur. Şimdi sen bana baktığında ben bir arkadaşınım senin. Seviyor musun beni? Zatımlığı sevmiyor musun Süleyman? Bende gördüğün esma boyalarını yani Allah'ın zatını seviyor musun ya? Şimdi bak gençliğin en büyük belası şehvet ve bu şeyfetler de biliyor musun her yerde reklam reklam telefonu eline alıyorsun gazeteyi eline alıyorsun yanından insan geçiyor mesela ramazanda bir nefes alıyorsun ramazan bir bitiyor ekmek almaya çıktığında bile başın belaya girebilir sen de fıtraten bir muhabbetin var mesela bir erkek lise çağında serviste arkadaşlarıyla eve giderken bakıyor bir yabancı şarkıcı kadın görüyor vuruluyor Şimdi bizzat dünyaya bakan bir mesele anlatıyorum. Baktın bir muhabbet besliyorsun ona, tutamıyorsun yani, nefsi bir şey hissediyorsun. Şimdi dünyada o güzelliğe kavuşsan, 10 dakika, 15 dakika, yani bunun ötesi yok. Taptığınız gibi bir ilah değil bu hadiseler. Şimdi Sinan, sen geliyorsun buraya, çok sevdim beni, 10 milyon doları bırakacaksın bana. Ben de cebinden 10 TL çalmaya çalışıyorum. Vurur musun tokadı? Ya arkadaş, biraz akıllı oluyor, biraz. Şimdi oldu insansın, baktın, etkilendin. Onda gördüğün ne güzellik var? Ne varsa. Yanağını mı beğendin, kaşını mı, gözünü mü, umut? Yani bir insanın ettiği hayaline girdiği bir haramı düşün? Ya biraz akıllı olsan, o arama bakmasan diyecekse ki ya benim orada nefsimi çeken ne varsa Allah'ın zatında hepsini yaratma kudreti var. Ben onu bir etsem, o cennete bir adım atsam ya sayısız var bak neyi seviyorsan, neyse yani. Üstad bir yerde diyor ki ben aklımla nefsimi susturdum. Ya diyeceksin ki ahmak sus. Dünyada alacağın lezzet belli. İnsan bu meseleyi anlasa bir de o kalp şirke girmemişse ne diyecek biliyor musun bak? Allah'ım sen vereceksin bana. Şimdi dedesinden kalacak mirası bekleyen adam. Bunu beklemez mi ya? Ya etkilendiğin gözüne hayaline giren ne var? Allah hepsini yaratabiliyor ki yaratmış. Hem de daha güzelini yaratıyor. Ne kadar yaratıyor Turgay ağabey? Sayısız ya. Şimdi gözünü açtın sıratı geçtin. Ya oğlum ben de razıyım dedi mi? Ya arkadaş bak neyse o. Çok büyük bir iddia bak Salih. Allah diyor ki yahu bunların hepsi benim hazinemde. Dünyada o nefsini gıdıklayan bir şeyin lezzeti biter. Bunun lezzeti de bitmez. Salih iddiaya bak. Ya biraz akıl olsa bir insandan, biraz akıl olsa meyleder mi başka bir şeye? Bir dişini sıksan helalde. Ya yaratanı o, yaratanı. Şimdi o yüzden biz orada aya takılıyoruz. Ya takılma ya, takılma. O ayda gördüğün güzellik var ya, ayın kendinden değil, sen orada asıl güneşteki güzelliği seviyorsun Çünkü ışığı veren Murat, güneş. Bırak eskiyecek, bitecek, eksilecek o güzellikler. Ya bir genç bu nazarla baksa aleme, nasıl dişini sıkar değil mi? Allah Allah mükafata bak. Baktın, şunu gördün. Ay kaş gözü ne güzel. Ya o kaş gözü, Esma bu yazı. Nasıl bilgisayarda giriyorsun kodları duvar oluyor. Giriyorsun göz oluyor. Giriyorsun kaş oluyor saç oluyor değil mi? Kod yazıyorsun. Aynı o şekilde. Esma kodları yazıyor kaş göz oluyor. Ya o senin sevdiğin şey Allah'ın esma tecellisi o. Ya şu manayı bir anlasan. Buyurun devam edelim. Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde havf elin bir beladır. Muhabbet ise... Sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah'a ısmarladık demeyip gider. Öyle oluyor değil mi? Gençlik gidiyor değil mi? Saçlar öyle olmuyor mu Muhammed? Çat diye gidiyor. Halbuki seviyoruz hepsini. Hiç selam verdiği yok yani. Evet. Gençliğin ve malın gibi ya muhabbetin için seni tahkir eder. Sen sevdiğinde süründürür seni. Evet. Görmüyor musun ki... Şu cümleye bir dikkat eder misiniz? Kalbiniz aynı cümleyi söylemiyor mu? Bir dikkat eder misiniz? Evet. Görmüyor musun ki... Mecazi aşklarda %99'u maşukundan şikayet eder. Yani ayı sevmek mecazi aşk. Güneşsiz ayı sevmek. Bakın istisnasız her gün, her gün. Ya işte bir mahallede yürürken, arabayla bir yere giderken, bir alışveriş yapacak için bir yere dururken. Yeter diye çıldık duyuyorum. Şaka gibi değil mi? Bakın tevafuk belki inanmayacaksınız. Şu dersi hazırlarken dedim şöyle bir hava alayım, turlayayım dedim. İşte bir camın önüne geçtim, bir nefes alayım dedim. 10 dakika yeter diye çığlık duydum biliyor musunuz? Yeter! Sinan o çığlık nereden geliyor biliyor musun Mecaz aşklar yeter diyor, mecaz aşklar. Allahsız sevmeler yeter diye çığlık. Niye? Çünkü sen bir şeyleri undun Bulabildin mi? Bulamadın. Fıtrat dayanamıyor. Ne yapıyor? Yeter diye çığlıklar atıyor bak. Şimdi demek dünya üzerindeki sevmeler ne için biliyor musun? Malını sevme, gençliğini sevme, eşini sevme. Bakacaksın Allah'ın esmasını okuyacaksın. Aaa! Bunlar Allah'ın mühürleri. O zaman bunların hepsi Allah'ın zatında sonsuz var deyip sevmen için. Şimdi bendeki güzellikler bile Allah'tan mı bırak? Ondan değil mi? Üstad öyle diyor. İnsan en başta nefsini sever diyor. Demek ki ben nefsimi seviyorum diyorum ama ben aslında nefsimdeki Allah'ın esmasını seviyorum. Yani yine Allah'ın zatını sevmiş oluyorum. Peki bunu ne zaman anlıyorsun? Benlik dağı eriyince anlıyorsun. Ya Rab diyorsun şu gençliğin bak gidiyor ama bu senden. Kaşlarım, ela gözlerim, yeşil gözlerim. Şimdi ne oluyor? Seviyorsun değil mi? Bak rengi ayrı, bilmem neyi ayrı. Şimdi bunların hepsi benlik daha erimeden ortaya çıkmıyor. Benlik daha erince bir çıkıyor. Ah Allah'ım. Sen esmanla yazmışsın hepsini diyorsun. Şimdi bak, aynaya benzer bir şey var mı? Şimdi mesela şurada, şunu ayna gibi düşünelim, tamam mı? Şurada da güneş var. Güneş aynaya yansımış mı? Yansımış. Aynada gördüğüm parıltılar kime ait? Güneşe ait. Şimdi ben aynadaki ışığı aynadan bilsem. Aynada elimden düştü, kırıldı. Akif'in ya rahat davranıyorum. Çat diye kırıldı. Ne yaparım ben? Işığım gitti diye feryat figan ağlarım. Doğru mu? Bak şimdi insan demek öyle yapıyor değil mi? Bunun içinde bir ışık görüyor. Yapışıyor buna. Kırılınca da feryat figan ağlıyor değil mi? Ama şöyle biraz aynayı incelese baksa ki bunun ışığı şu güneşten geliyor. Binler ayna kırılsın. Güneş orada baki. O güneş elbet bir aynaya yansıyacak. Bana o ışığı verecekler mutlu olursun. Biz önce mevcudadı seviyoruz, ondaki ışığı buluyoruz, kırılınca da yıkılıyoruz. Ama ben önce güneşi bulsam, ya ben hangi aynayı buna tutsam, zaten aydınlık verecek desem, bana bu dünyada üzülme yok. Doğru mu? Şimdi bakın, bu hakikati anladıysan şunu anlarsın. Allah hesabına seversen, güneş orada dersin ve sana bu dünyada ızdırap ve üzülme yok. İnsan güneşi bulsa, Allah hesabına sevse, kırılsın bütün aynalar der değil mi? O staki yapıyorlar ya, çat çat çat çat, öyle kırarız değil mi? Niye? Güneş bizde. Biraz o olayı ayrıntılı örnekleyelim. Bu sefer aynamız şu olsun. Bu annemiz. Anne ne aynası? Merhamet aynası. Şimdi ben merhameti kimden zannediyorum Ömer? Annemden zannediyorum. Bir gün anne vefat ediyor, ölüyor, gidiyor. Ne gidiyor onunla birlikte? de gidiyor. Sonra ben ne diyorum? Annemi kaybettim diyorum. Bak merhameti onun zatında bildim. Anne bir gün vefat etti gitti ve ne dedim? Annemi ve annemin içindeki bütün merhameti kaybettim dedim. Şimdi sen Ömeri bana emanet getirsen dişçi. Dedin ki ya şu bir diş çekmeye gideceğim de şu Ömeri al bir saat bir ilgilen dedim. Ben de aldım Ömeri, oynadım. Sonra geldi babasına geri götürdüm, annesine geri götürdüm Ömeri. Sinan da bana gelip dedi ki ya Mehmet abi az önce Ömer buradaydı. Ne yaptın Ömeri? Ben de dedim ki ben Ömeri kaybettim Sinan dedim. Bir çocuğun annesine babasına gitmesi hiç kayıp olur mu? Peki bir annenin esas sahibine gitmesi hiç kayıp olur mu? Peki, anneye yansıyan merhametin toprağın altına girmesi hiç yokluk olur mu? Biz annenin sinesine yansıyan, asıl güneşten yansıyan merhameti ilahiyenin nereden yansıdığını bulamazsak asıl biz kaybolmuşuz demektir. Kaybolunca ne oluyor? ızdırap çekmeye başlıyorsun. Eşini seviyorsun, birini seviyorsun. Asıl sen onun aynasındaki muhabbeti seviyorsun. Bir gün seni terk ediyor, gidiyor ızdıraba boğuluyorsun. Burada ince bir şey söyleyeyim mi? O ızdırap neyden biliyor musun? Rahmetten rahmetten. Şimdi ayna kırıldığında ben ızdırap duyuyorum ya Ömer. Niye rahmetten biliyor musun? Allah şöyle bir rahmet ediyor. Sana ızdırap veriyorum. Sebebi de şu. Sen sahte sevdalara kanma. Onlar gittiğinde ızdırap duy ki gerçek kalıcı sevdayı, güneşi bulduya bana ızdırap veriyor. Yani bir insanın dekolte sevdalarından ayrıldığında ızdırap duyması neyden dolayı? Rahmetten dolayı. Eğer ızdırap vermese ben o sahte sevdalara kanıp gideceğim. Ayı seveceğim ama güneşi asla bulamayacağım. Çünkü Samet aynesi olan batını kalp ile sanem misal. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada bir kelime daha var. Nedir o kelime? Hı. Samet. Ne demek Samet? Şimşeği. Başka bir şey muhtaç olmayan. Ya, değil mi? Şimdi herkes ona muhtaç ama o hiçbir şeye muhtaç değil. Buna Samet diyoruz, değil mi? İnsanın kalbi öyle bir şeye muhtaç ki o hiçbir şeye muhtaç olmasın. Bakın risale bir cümle geçiyor. Nedir biliyor musun Umut? Kalp, aynayı samet diyor. Senin kalbin ayna mı? Ayna. Neye ayna? Sonsuza. İşte onu anlatıyor. Diyor ki o sonsuzun isimlini yazayım diyor. Samede ayna diyor. Bu ne demek biliyor musun Türkçesi? Kalp öyle bir şeye muhtaç ki o muhtaç olduğu hiçbir şeye muhtaç olmasın. Niye? Çünkü sonsuz ihtiyacın var. Sana muhtaç, sen hepsini karşılayacaksın. Anladın mı? Şimdi bütün organlar nasıl kalbe muhtaç? Kalp çalışmazsa hiçbiri çalışamaz. Kalp de öyle bir sonsuz samede muhtaç ama muhtaç olduğu hiçbir şeye muhtaç olmamalı. Çünkü ben sana muhtacım Sinan, e sen de başka şeye muhtaçsın. Sen beni nasıl tatmin edeceksin? Doğru mu? Demek ki hiçbir şeye muhtaç olmayan bir zat ancak beni tatmin edebilir. Bir doktorun bir hatırası var. Beni çok etkiledi. Bu kalbin derinliklerini diyoruz yani ya orada samede muhtaç. Bununla ilgili bir hatırası var bir doktorun. Şimdi insan bir dış ortama girdiğinde içindeki şeyleri çıkarmaz. Dış ortama göre davranır, değil mi? Mesela bir yemek davetine gittin, resmi davranırsın, arkadaş ortamındasındır, çekirdekçitler biraz daha samimi olursun ama içindekini tamamen çıkarmazsın. Şimdi doktorun biri anlatıyor, diyor ki, bana diyor ameliyata gelen adamlar diyor ve bunun içerisinde din adamları da var diyor. Narkozu yedikten sonra içlerinden öyle cümleler çıktı ki diyor ben korkudan düşüp bayılacaktım diyor. Şirk tazammu neden ifadeler çıktı içlerinden diyor. Şimdi diyor ben kendimden korktum diyor bu doktor. Çünkü ben de Allah diyorum, ben de namaz diyorum, ben de peygamber diyorum. Ama içimden ne çıkacağını anlamadım diyor. Arkadaşlarına rica etmiş. Demiş ki beni narkoza yatırın. Çünkü ben şu an irade kullanıyorum ve size içimdeki gerçek şeyleri çıkarmıyorum. Kabirde, sekeratta kullanabilecek misin o iradeyi? Kullanamayacaksın. Diyor ki sekeratta içimden ne çıkacaksa şimdi çıksın diyor. Diyor bana narkozu verin diyor. Beni kameraya çekin diyor. Yapmış arkadaşlarına. Arkadaşları vermiş narkozu. Çekmiş kameraya. Adam narkozun etkisinden çıkarken başlamış söylemeye. Ne çıkmış biliyor musun içinden? Aldığı risale Nur dersleri çıkmış. İzleyince kameradan izletmişler demişler ki elhamdülillah. Demiş ki, kalp ayna-i o zaman demiş. Şu aldığınız derslerin önemini, kıymetini anlıyor musunuz? İrade ortadan kalkınca içinden ne çıkıyorsa sen osun demek. Şimdi bakın, biz bu manayı anlayamıyoruz. Şöyle söyleyeyim belki daha iyi anlarız. Hz. Ömer nasıl bir zat? Allah Allah nasıl bu konuşulur mu ya? Benim dinimin dörtte biri ya Hz. Ömer. Emir el müminin değil mi? Nasıl bir zat? Cennetle müjdeli ya. Aşire-i birisi. Allah Allah nasıl bir hayat yaşamış? Bakın ben şöyle bir şey anlatayım size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sır kâtibi var Huzeyfetü'l-Yemani bir gün münafıkların listesi gelince Efendimiz Aleyhisselam Huzeyfetü'l-Yemani ile paylaşıyor. Hazreti Ömer de bunu görüyor. Huzeyfetü'l-Yemani'nin peşinden ayrılmıyor. Ya Huzeyfe, söyle o listede ben var mıyım? Söyleyemem ya Ömer diyor. Şimdi söyleyememesinden daha garip bir şey var. Ey Ömer sen cennetle müjdecesisin. Kendilerini nasıl bilmişler ya? En içerideki noktaya kadar nasıl emin olmak istemişler görüyor musun? Söyle ya Huzeyfe, o listede ben var mıyım? En son söyle söyle söyle söyle bezdiriyor, yok Ömer sen yoksun diyor. Sonra yine peşini bırakmıyor. Söyle diyor, atadım valilerde var mı diyor. <gülüyor> Onda da bırakmıyor peşini. Şimdi Hz. Ömer bu kadar. Cennette müjdeli ama kendinden emin değil biz. Ya bizde iman var, biz çözdük bu işi diyoruz. Haşa. Ya biz ne kadar ahmaz ya. Kusura bakmayalım da yani. Nefsimize söylüyorum yani, kendi nefsime. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hz. Ömer kendinden emin olmayacak ama biz kendimizden emin olacağız. Allah Allah. Şimdi biz o derinlerde, samedi bulamadıktan sonra endişe içinde olmak zorundayız. Narkozu yediğimizde, Narkoz yedin mi? sekarata geldin mi? İçimizden ne çıkacak? Bak işin orası önemli. İçimizden Allah Azze ve Celle çıkmadıktan sonra biz bitmişiz demek Herkes diyor dışımızda namaz, niyaz, oruç bak az önce anlatıyor işte. Nice diri adamlarına diyor narkozu çıktıktan sonra öyle cümleler ettiler ki diyor küfrü işmam eder diyor. Korktum diyor o yüzden kendisini narkozu aldırmış adam. Allah Allah. Şimdi bak bir bebeğe süt versen, yemek versen, emzik versen susturamazsın. İsterseniz benim bebeği getireyim susturabilecek misiniz? Ne olunca susar o bebek? Anneyi bulunca susar. Niye? Çünkü o bebeğin yiyeceği yemek, içeceği süt, su hepsi annenin içine saklıdır. Şimdi o bebek nasıl anneyi bulmadan rahat edemiyorsa bizim kalbimizde Allah'ı bulmadan yemekle, içmekle, gezmek, eğlenmekle, biberonla tatmin olmaz. O yalancı emzik dünya veriliyor ya bize. En son biz de bir gün bebek gibi alıp atacağız diyeceğiz ki bu beni tatmin etmiyor. Bana içi lebale mama dolu. O esas anneden gelen o gıdayı vermezsen ben beslenmem arkadaş deyip kıracağız bir gün. O yüzden bebek başı sıkışsa anneyi zikreder. Niye? Bebeğin istediği ne varsa annenin kendisindedir. Senin sevdiğin ne varsa o da Allah'ın zatındadır. Bir yapışsak var ya. Ayrılmayacağız bir yapışsak. Şimdi bu mana anlaşılmayınca ızdıraba düşüyor. Ayı seviyor. Ayın ışığı nereden? Güneş. Bilmiyor onu Murat. Bilmiyor. ızdıraba düşüyor. Bir gün bir arkadaş geldi. Sevdiği insandan karşılık bulamamış. Ama nasıl biliyor musun? Çok kötü şeyler yapacak. Kendisine zarar verecek ki bu artık günlük yaşanan bir hadise maalesef. Çok ciddi, zor bir zaman geçiriyoruz. Yani bu ders gerçekten çok önemli. Kendisine zarar verecek. Oturduk, oturduk, oturduk. Ya dedi o beni nasıl sevmez, nasıl etmez, nasıl şöyle yapmaz falan. Ben en son dedim ki, kardeşim dedim sizin aranızı kim bozdu biliyor musun dedim. Kim bozdu abi diyor. Yani <gülüyor> benim bildiğimiz hani yakalasa hemen indirecek. Kim bozdu abi söylesene diyor. Dedim kardeşim sizin aranızı Allah bozdu dedim. Allah dedim kalplere öyle hakim ki kalbinizden o muhabbeti bir çekti. Kaldınız böyle dedim. Birbiriniz siz. Bozdu aranızdaki sevgiyi dedim. Böyle ızdırap içerisinde kaldınız dedim. Dedi ki abi madem Allah bozdu sevmiyor mu Allah beni dedi. Dedim ki kardeşim aksine Allah seni sevdiği için o muhabbeti bozdu attı. Allah seni seviyor ki kalbinin çöplük gibi kalacağı muhabbetlerden seni korudu muhafaza etti. Hayır o kalp samede aynadır. Yalnız benle tatmin olur diye sana bu ızdırabı verdi. Şimdi sizin sevdiğiniz insan bir hayal edelim. Kalbi başkasına meylediyor. Gücünüz yetse o sevgiyi çıkarmaz mısınız Ömer? Çıkarırsın değil mi? Sevdiğiniz yani hayatınızı birleştirdiğiniz bir. Dedi ya benim kalbim başkasına meyletti. Kabul eder miyiz Umut? Etmeyiz değil mi? Gücümüz yetse o sevgiyi çıkarırız değil mi? İşte bizim duyduğumuz acı bu yüzden. Allah Azze ve Celle de bizden o sevgiyi çıkarmak için ne yapıyor? O acıyla bizi ızdıraba sokuyor ki bak bu. Mecazi aşktır. Bundan kurtul. Hakiki sevgiyi bul. Yani sen Leyla'yı sevdin. Leyla'nın acısından Mevla'yı bul diyor. Doğru mu? Şimdi bir insan bu manada başına bir şey gelse der ki ya Allah beni sevdiğinden hala ilgileniyor der ya. Allah Allah. Doğru mu? Yani Allah sevmese bizim o kalbimizi ne yapardı? Terk ederdi. Ama sevmiş, talip olmuş. Bu yüzden başka sevginin o kalbe girmesini Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Devam edelim mi? Çünkü samet aynesi olan batını kalp ile sanem misel Dünyevi mahbublara perestiş etmek... Sanem kelimesini unutmayalım yani put kelimesi, evet. O mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Sanem put demek, sen put gibi dünyayı seversen, prestijde tapmanın bir kademe altı, yani onlara taparsan onlar seni kullanıp çöplük gibi atacak diyor. Doğru mu? Tam böyle. Bakın şimdi. Buradan sanem yani put kelimesinden bir manayı anlamamız lazım. İlk anlamamız gereken şu Gökhan. Bir yer temizlenmeden süslenir mi? Süslenmez. Demek önce bir yeri temizleyeceğiz, ondan sonra süsleyeceğiz. La ilahe illallah manasında bu değil mi? Senden başka ilah yok. Önce la kılıcıyla kezdik değil mi? Kestik onu, ondan sonra la ilahe illallah dedik. Önce ne yaptık? Şirki attık, ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin sevgisini oraya yerleştirdik. Bir yer temizlenmeden süslenmez. Önce ne yapmamız lazım? Temizlememiz, putları kılmamız lazım değil mi? Şimdi bir insanın kalbi neyle dolarsa secdesi onadır. Etrafınızda görüyorsunuzdur sağ sola dalkabukluk edenlere. Baktığında Salih ne görüyorsun onların kalbinde? Ona doluluk var. İnsanın kalbi neyle dolarsa secdesi onadır. Allah put yaratır mı? Allah put yaratmaz. İnsan bir şeyi tapar ve onu putlaştırır. Put ne demek? Onu da konuşalım. Allah ile kalbin arasına giren ne varsa bu puttur. Şimdi bu dönem zor bir dönem. Niye biliyor musunuz? Tarih boyu en çok puta tapılan dönem bu dönem olmuş. O put deyince sadece o taştan, topraktan, helvadan şeyler aklınıza gelmiyor değil mi? Put neydi? Allah ile kalbimin arasında ne giriyorsa o puttu. Şimdi bak insanlar bu devirde başka bir insana, taparcasına sevmiş. Makamı sevmiş. Parayı sevmiş taparcasına. Bak putlara bak. Futbol put olmuş mu kimilerine? Olmuş. Mesela ben bazen bazı arkadaşlarda cümleler duyuyorum. Diyorum ki bu cümle ancak Allah edilebilir diyorum ama o futbola ediyor. Şimdi burada da futbol put olur mu? Olur. Bir şey kalbimizde böyle yerleşmiş sömer ve giderken bizden bir şey koparıyorsa, içimiz acıyorsa ondan ayrılık acısı duyuyorsak putumuz hayırlı olsun demektir. Yani biz öncelikle bu dersten şunu da anlamamız lazım. Önce Kabe'yi neyden temizleyeceğiz? Putlardan temizlemek zorundayız. Bir yer temizlenmeden süslenmez. Buyurun devam edelim. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi Reddeder, atar. Şehvani sevmekler bahsimizden hariçtir. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Senin rağmına müfarekat ediyor. Madem öyledir. Madem öyledir dediği nedir? Nasıldır? Sevdiklerimi elimde tutamıyorum. Bunlar kayıp gidiyorlar. Madem öyledir. Devam ediyor. Evet. Bu haf ve muhabbeti... Bak ne oldu? Mevcutada sunduğum korku ve muhabbet var ya beni rezil eden onu diyor. Evet. Öyle birisine tevcih et ki. Allah Allah dur arayalım bakalım. Sönmeyen bir yer bulmam lazım. Evet. Senin hafın lezzetli bir tezellül olsun. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Bak şimdi. Muhabbetin ne olsun diyor? Zilletsiz. Şimdi dışarıda birisini çok sevdiğinizi belli edin. Sizi kullanıp ezer mi? Zillet ne demek? Ezilmek demek değil mi? Şimdi ben kalbime öyle birini koyacağım ki, kalbimin oraya sultan diye oturtacağım ki, kalbimi ezmeyecek, zillete tutmayacak. Doğru mu? Ama şimdi bir sultanı sevmek varken, mesela çıktım bir sultan huzuruna. Sultan orada bekliyor mu? Bekliyor görüyor mu beni? Temaşa ediyor değil mi? Gittim bir orada kapıcının elini öptüm, bir ahçının elini öptüm, bir vezirin elini öptüm. O sultan razı olur mu bundan? Sultan ben miyim onlar mı der mi demez mi? Ne yapar biliyor musun? Öptüğüm ellerle beni tokatlar. Sultanlığın gereği bu değil mi? Madem ben sultan dururken başka ellere gittiğin o ellerle seni tokatlayıp ezeceğim şimdi. Doğru mu? Bakın bu anlattığım basit bir şey değil ha. Alperen, sen başka bir eli öptüğünde senin için yaratılan koca kainat anlamını yitiriyor. Kainatın amacı bu. Allah azze ve celle'nin zatına muhabbet duyabilmek. Sen başka ellere gidip dal kabukluk yaptığında kainat Anlamını yitiriyor. Yani o yüzden kolay bir şey değil. Hani biz böyle hep haram aşklar, haram sevdalar, arabesk klipleri. Hayır hayır konu çok daha derin bir konu. Şimdi biz birinin kalbine talipsek o kalbe başka sevdi girdiği anda biz yıkılırız, üzülürüz değil mi? Bakın Allah Azze ve Celle de bizim kalbimize talip. Nereden belli? Tevbe Suresi 111'de diyor ki, Cennet karşılığı nefis ve mallarınıza talim diyor Allah. Şimdi biz bu kalbi başkalarına beğendirme çabasına girdiğimizde ne oluyor? Başka sevgi girmiş oluyor. Ve Allah Azze ve Celle bundan razı olmuyor. O kalbi terk edip gidiyor. Bak acayip bir manaya Allah Allah. Hani bir kaide vardır. El cezayu min cinsil amel. Yani ceza amelin cinsindendir doğru mu? Senin başka yerlere duyduğun aşkın cezasını onların eliyle, aşkın acısıyla sana azap olarak veriyor. Allah Allah. Allah Allah. Yani bir insan şu manayı bildikten sonra hakikaten önce neyi sevmesi lazım? Önce Allah'ı sevecek ki daha sonra aynaları sevdiğinde, o aynalar kırıldığında üzülmesin. Devam edelim. Evet. Halık Zülcelalinden havf etmek onun rahmetinin şefkatına yol bulup iltica etmek demektir. Havf bir kamçıdır. Onun rahmetinin kucağına atar. Allah'tan korkunca Allah'a kaçıyor musun? Bak bak muhabbetin güzelliğine bak. Evet. Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup Bak şimdi benden korsan benden uzaklaşırsın. Allah'tan korktuğunda Allah'ın sinesine gidiyormuşsun. Allah Allah çok ilginç mi ona değil mi? Şimdi bak bir anne yavrusuna hep sarılır. Doğru mu Muhammed? Ama ister ki yavru da sarılsın. O yüzden ne yapar anne arada korkutur. Ben zaten ona sarılacağım ama yavru da bana sarılsın diye korkutur. Neyle korkutur? O yaramaz arkadaşlarla görüşmeyeceksinler. Tokada Tokadı bir tane vurur. Çocuk da buna sarılmış olur. Yani muhabbet çift taraflı olduğunda güzel oluyor. Doğru mu? Demek anne niye korkutuyor? Çocuk da sarılsın. Allah Azze ve Celle kendisiyle neden korkutuyor? Demek biz de onun şefkatli sinesine sığınalım diye. Bakın nereden belli biliyor musunuz? Peygamberlerin hayatlarından belli ya. Yusuf peygamber kuyunun dibinde inim inim inlemiş ya. Ya sormak lazım seven sevdiğine böyle eder mi? Eder. Yunus bimmedda Yunus balığının karnında inim inim inlemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Taif'te taşlanmış. Bütün kavmi onu eziyet etmiş. Devamından olmuş? Miraç ile şereflendirilmiş. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin kulunda görmek istediği en muazzam tavır. Bütün ibadetlerin altı bu tavırla dolar. Acizlik tavrı. Ya Rabbi, bahtına düştüm. O çocuk nasıl böyle korkunca anne anne anne değil mi? Ya bugün sabah uyandım, bizim çocuk böyle anneyi göremedi. Kapı kapı tırmanıyor. Ya dedim işte bak, aynı böyle benim nefsimde o şefkat sinesine kaçsa dedim. Öyle diyor değil mi? Kaçarken bile Allah'a kaçın diyor değil mi? Öyle bir mana var. Şimdi sen bunu yakalasan, sana başka korku yok. Sultan'a sığındır mı? Vezir sana bir şey yapamaz. Başka korku yok sana. O zaman musibetin sebebi muhabbetmiş. Başıma bir hal geldi. Çok üzgünüm. Niye? O muhabbet sahibinin şefkatli sinesine sığın diye. Yani musibetler seni dergahı ı ilahiyeye çağıran kader kamçılarıdır. Şu manayı bir bilsen. Başıma bu hal niye geldi? Belli. Allah Azze ve Celle sana gel gel diyor. Seviyor çünkü bak. Anne öyle yapmıyor mu aslan? Anne o taktiği nereden biliyor? Şevkat'in genetiğinde bu taktik var demek ki. Devam. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Bak değil mi? Anne vuruyor anneye sarılıyor. Anne anne diye gülmeye başlıyor. Ya çok ilginç bir şey ya. Niye? Şefkatten başka bir şey yok o sineler. Devam. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmeti ilahiyenin bir lemasıdır. Senin o annede hayran olduğun şefkat var ya. Aymış ay. Onun güneşi neymiş? Allah Azze ve Celle. Yani o annendeki sevdiğin şey var ya. O esmaların tecellisinden kaynağını bir bulsan. Şu dünyada anneden şefkatli bir şey var mı? Var. Allah Azze ve Celle'nin o şefkat sinesi. Bir bulsak. Bir sığınsak. Şu manayı bir anlasak. Allah Allah. Belki o manayı bir tamamı anlatabilmek için. En sevdiğine, Habibine... Daha çocukluk yaşlarında hem babasını hem annesini göstertmemiş, elinden almış, doğru mu? Demiş ki, Şevkat sinem sana öyle açık ki, gece uyuyup bir yere sığınacağın zaman o bile benim şefkatim olacak, başka yeri kabul etmem. Bak bak nasıl sevmiş demek. Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'ı nasıl sevmiş, başka sine kabul etmemiş bak. Bir hadis var beni çok etkiliyor diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, biz şimdi baktığımızda zahir manada onun yanında en sadık dostu kim var? Hz. Ebu Bekir Efendimiz ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir gün dost istesem Ebu Bekir'i isterdim ama onu da tam böyle sığınsam dost kabul etsem Allah onu da alacak, bilirim diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hz. Ebu Bekir onun yanında sürekli aman medeti bile ondan isteyemez, Ya beni de Ebu Bekir tatmin eder dediği anda bilirim ki diyor Allah onu da alacak. Allah Allah. Yani Allah Azze ve Celle Efendimize şöyle omuzunu başkasına yaslamasına tahmin etmemiş. Bu nasıl bir sevgi ya? Böyle bir sevgi olur mu? Sadece kendi için sevmiş bak. Efendimiz'i nasıl seviyor Allah biliyor musun? Kendinden başkasını sevme yok. Dayanma yok. Başkasından şefkat talebi mümkün değil. Az önce dedik ya Yusuf Aleyhisselam'ın o kuyuda inlemesine. Seven sevdiğine böyle yapar mı? Tam böyle yapar işte. Tam böyle yapar. Benim şefkat sinemden başkası sana olmaz der. Doğru mu? Allah. Melekler orada demiş ki Yusuf peygamber inlediğinde. Ya Rab onu biraz daha kuyuda tut. Biz onun inlemesi ve duasından aldığımız manevi lezzeti hiçbir yerde alamadık demişler. O lezzeti, o zevki. Öyle sığınmış Rabbine. O bebeğin anne anne diye ağlaması gibi düşün yani. Allah Allah. Allah Allah. Bak muhabbetin aslı neymiş? Sen böyle muhabbeti tutuyorsun. Başka bir şeye sunuyorsun. Modeli değişecek bir arabaya sunuyorsun. Seni üzecek bir insana sunuyorsun. Menfaat için. Giriştiğin iş ortağına sunuyorsun. Patronla sunuyorsun. Ne için? Yumruk kadar midenin dolması için. Oluyor mu ya? Oluyor mu? Oluyor mu? Olmuyor değil mi? Demek Havfullah'ta... Bir azim lezzet vardır. Ya şimdi bak bu da ilginç yani Allah'tan korkmakta bile lezzet var. Bak Allah'ın korkusunda lezzet var ya böyle bir şey olur mu? Peki Allah'tan korkmanın bir manasını konuşalım mı? Allah'tan korkmak demek haşa yılandan akrepten korkmak demek değil. Öyle bir mana değil. Sevdiğin birinin senin huzurundan kovması gibi bir korkmak demek. Bakın bizim her gün ettiğimiz bir dua var. Şimdi söylediğimde anlayacaksınız. Hem de her gün çok defa ediyoruz çünkü çok yemek yiyoruz. Teybit korkusu. Duymuş muydunuz? Uğur ne demek teybit? Allah beni huzurundan uzaklaştırır mı diye korkmak demek. Şimdi mesela yüksek rütbeli birinin huzuruna gitsen değil mi? Bir padişahın huzuruna gitsen kaç dakika kalsan o kadar lezzetli olur mu? İşte biz namazdan o yüzden lezzet alamıyoruz. Kimin huzurunda olduğumuzu anlamıyoruz. Şimdi bir de o zatı düşün. Kainatın sahibi sana tebit cezası veriyor. Ne cezası Süleyman o? Uzaklaştırma. Allah'tan korkmak demek Muhammed bu demek. Allah'ım beni huzurundan uzaklaştırır mısın korkusu demek. Ya Rab bizi tebit ile tazip etme diyoruz. Her gün dualarda değil mi? Bize böyle bir azap verme diyoruz. Şimdi bir gün bir tanesi geldi böyle biraz ukalaca dedi. Ya dedi ben namaz kılmıyorum, içki içiyorum, zina ediyorum, onu ne ediyorum. Hani sen hep anlatıyordun dedi o Şefkat Tokatları serisinde. Allah dedi bana hiç tokat mokat vurmuyor gayet huzurum yerinde. Ya dedim bundan başka tokat olur mu? <gülüyor> yani yediğini hissetmiyorsun. Şimdi bir adamı şöyle iğne batırırsın Sinan, biraz canı acır değil mi? Felç olursun o da acımaz. Hangisi daha büyük azap? Turgay abi hangisi daha büyük azap? Bak şimdi çıkardın bir adamı şurada canını yakıyorsun. Doğru mu? Bak o bir azap. Şimdi Allah Azze ve Celle bizimle ilgileniyor mu? İlgileniyor. Nereden belli? Şş, görsel gösterelim mi ya? Çıkardım bir tane adamın, şöyle canlı yakıyorsun. Ya yapma etme. Ya tamam yapma etme de canlılığının en çok belirli olduğu yer de yara yeridir. Bak değil mi? Çat çat. Öteki adam diyor ki, bana batırıyorlar batırıyorlar ben hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü sen felç olmuşsun. Hangisi daha kötü? Ha? Hangisi daha kötü bir durum? Allah Allah. Olaya bak. Diyor ki, bana tokat vurmuyor Allah diyor. Ya sana da, nasıl tokat vursun? Zaten tokat dediğin yakındakine atılır değil mi? Mesela insan kendi çocuğuna şöyle bir tokat vurur değil mi? Elin çocuğuna vurur mu? Vurmaz. Demek ki sen o yakına girememişsin ki tokattan da bir habersin. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi biz bazen hani denk geliyoruz ya. Ya ben namaz kılamıyorum. E ne yapıyorsun kılmak için? Alarm kurdum, uyanamadım, hastalığım var. Bunların hepsini geç. Alarm kurdum geç. Hastalığım var geç geç. Ne diyeceksin biliyor musun? Ne oldu da seni huzuruna kabul etmiyor. Diğerlerin hepsine Bahane. Sevse huzurunu alır. Bu kadar. Bir padişah, bir sultan beni sevse dışarıda karda kışta kıyamette bırakır mı beni? Sultanlığına olur mu? Olmaz. Sevse huzurunu alırdı. Sevse namazına kaldırırdı. Bir insan namaz kılmıyorsa, kılamıyorum diyorsa, bir sabah namazına nazlanarak uyanıyorsa haline yansın. Ne oluyor da Allah Azze ve Celle beni huzuruna almıyor? Allah Allah. Buyur devam edelim. Madem Halullah'ın böyle lezzeti bulunsa muhabbetullah'ta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur. Yani Allah'tan korkmanın lezzeti buysa bırak muhabbetullah'taki lezzeti sen düşün. Bu arada muhabbetullah demek sadece benim Allah'ı sevmem demek değil. Allah beni sevdiği için ben Allah'ı sevebiliyorum. Bu çok ilginç bir şey. Mesela Turgay abi beni seviyor musun? Senin beni sevmende de benim müsaade etmemin payı var. Yoksa şu an çok kötü bir kat cümleyle Biter mi bu iş? Biter değil mi? Çok kötü. Seni kırıcı böyle. Akla gelmedik. Bağrı açma bir cümle etsem biter. Demek ki sen beni seviyorsan ben seni sevdiğimden müsaade ediyorum. Şimdi muhabbetullah demek çift taraflı bir olay. Sadece benim Allah'ı sevmem değil. Allah beni seviyor ki kendini de bana sevdiriyor. Nasıl bu ana haber? Devam. Hem Allah'tan haf eden başkaların kasvetli Belalı havfından kurtulur. Ya böyle bir de hediyesi var. Başka kapılarda seni kul etmiyor. Evet. Hem Allah hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı, elemli olmuyor. Mahlukatı sevdiğinde muhabbet nasıl olacak? Elemli ve belalı olacak. Yeni bebeği olan var mı? Memur. Senin evde çocuk var değil mi? Evet abi. Bazen susmadığı oluyor değil mi? Bir çocuğu susturamazsan, oyuncak verdin susmadı, mama verdin susmadı. Bir çocuğu susturamazsan ne yapacaksın? Uyutacaksın. Adam içindeki fırtınayı susturamıyor. Ne yapayım diyor? Uyutayım diyor. Neyle? İçkiyle, sefahatle. Bir çocuğu susturamıyorsan uyutacaksın değil mi? Öyle olmuyor mu? Dur diyorlar anneler değil mi? Bir süt içeriyeyim de susturayım. Öyle olmuyor mu Muhammed? Adam susturamıyor içerisindeki fırtınayı. Susturamıyor. O muhabbeti o kadar yanlış yerlere kullanmış ki susmuyor, susmuyor. Susmayınca ne yapayım diyor, bari uyutayım diyor. Neyden uyutuyor biliyor musunuz? O meyhaneler niye dolu biliyor musunuz? Çaresizlikten dolu. Şu dersler ve şu hakikatler bilinemediği için insan susturamadığını mecbur uyutmaya çalışıyor. Anlamak zorundayız. Kalp dediğimiz muhabbetin merkezidir. Kalp sever. O kalpte iman varsa bizzat Allah sever. Ama o kalbin içine şirk girerse yani Allah ile Birlikte başkaları sevilirse, Allah o muhabbetten razı olmaz ve o kalbi terk eder. Bakın anlayalım diye Allah o duyguyu bize de vermiş. Hayatımızı birleştirdiğimiz birini sevsek o kalbe başka muhabbet girse biz bunu kabul etmeyiz, terk ederiz o kalbi. Sen niye terk edersen Allah Azze ve Celle de şirk dolu bir kalbi o yüzden terk ediyor işte. Aşık demiş ki iki gecem var ikisi de uykusuz geçer. Birisi sensiz olduğum gecem. Hasletim bırakmaz ki nasıl uyuyayım? Birisi senle olduğum gecem sen yanımda varken söyle ben nasıl uyuyayım demiş. Aşk odur ki seyrederken irade elden gider. Allah bizi de o muhabbetullah ile öyle cazibeye kaptırsın inşallah. Çünkü o cezbeye girersek diğer geçici sevdalara tevessül etmeyeceğiz inşallah. hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin el Şu ay güneş metaforu oturdu mu? Umut oturdu mu bak o çok önemli. Yani o aya baktığında sen ayı sevmiyorsun aydaki güneşi seviyorsun. Ama farkında değilsin güneşi sevdiğinin ayı sevdiğini zannediyorsun. Yani bunu anlamak çok önemli. Bir de o hani şehvet ve tahrikle ilgili bir mesele vardı. O da oturdu mu biraz? Çok kıymetli bir ders değil mi? Ya bir de bu derslere böyle izleyen arkadaşlar deseler ki ya şu mesele tam bana vurucu oldu deseler. Oraları yorumlara yazsalar sürekli. Biz onu çok takip etmek istiyoruz. O yüzden çok hatırlatıyorum. Bir de bunları böyle beğenip paylaşsalar belki başkasına yaralı kalpli, dekolte sevdalı başkasına vesile olurlar. Bizim için çok iyi olur yani. Çok memnun oluruz buna. Değil mi? Böyle şeyler paylaştıkça çoğalır. Yani bunu da hatırlatmak istedim tekrar. Bir de, bir de sizler gibi bu dersleri başkalarıyla da yapabilmek için Allah Azze ve Celle bir an önce, bir an önce İstanbul'daki o medreseyi nasip etsin. Değil mi? Belki bakarsın başka dekolte sevdalardan kurtulacak insanlara da yetişiriz. Zira bu sevgi öyle bir şey ki. Sevgi, kalpte yaşanırsa aşk, nefiste yaşanırsa ihtiras oluyor. Öyle beter bir şey. Çok insana yetişmemiz lazım. Allah bir an önce başka medreseler nasip etsin inşallah. Evet.